Yani illa böyle bir şey mi olması lazım da biz burada piknik yapalım diye düşündüm ben. Ya ama özgür. Burası hani çok kısa süre durulabilecek bir park bence. Çünkü etraf araba kaynıyor yani ufacık bir yer yani. Bence evet. bu noktası arıza bir yer, esas ortasındaki o çukur olan alan daha evet, evet, orası. E, korunaklı, daha gerçekten bir... Evet, var orada, takılıyor, işte, bir tarafı da evet, güzel olur. Evet. Kullanan kullanıyor hmm. yani. Marmara Oteli'nin... Ya aslında bir evet onun bütünlüğünde şey yapmak lazım. Mesela koşan insanlar buraya doğru yaklaşıyorlar. Gerçekten... Şu anda sevgili dinleyenler. <gülüyor> <gülüyor> Özel olarak, işte, koşarak mı yardımcılar? Için. Bilmiyorum artık. Böyle bir adet yok ama bence hmm. yine de iyi yani. Evet. Yani ben şeyi düşününce de belli yerlerde oluyor, belli yerlerde olmuyor diye onu düşünüyorum. Mesela kıyı alanlarında mangal yapmak, işte viyadüklerin ortasındaki yeşil alanda piknik. Evet, yani niyet olduğu zaman abi onun önünde hiçbir şey durmuyor. Ama bazı yerlerde de